Gafleten, koudenush. Haseljan versnend, illahyatiya zeg, Adnan Şensoy. Gafleten, koudenush.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 Sallu ala, shafiyari, sunobina. Guzalar Güzeller güzeli, güzel Guzalar güzeller güzeli, güzel peygamberine indirdiği güzel Guzalar Guzalar rahmet ve aşk medeniyeti güzel Guzalar güzel Guzalar Guzalar aleyküm ve Guzalar ve zamanımızın dertlerinin bir tanecik deva kaynağı asrı saadetten tablolarla asrı saadetten günümüze uzanan rahmet nebisinin aşk peygamberinin sevgi padişahının tabir uygunsa uzanmış elini sizlerle paylaşmak adına sohbetlerimize gafletten kurtuluş programlarımıza devam ediyorduk ve aşk ile uyanıp aşk ile kulluk yürüyüşünü sergileyen ve aşk ile Rabbisine vuslatı gerçekleştiren bir gönül erinin zamanımıza ibret, zamanımıza rahmet sunan hayatından sizlerle paylaşarak bu haftaki gafletten kurtuluş programımızı icra edelim. Müzik Huzur, mutluluk, saadet, cebimizin, kesemizin dolması, yatımızın ve katımızın olmasıdır zannediveririz bazen. Hani görüyoruz televizyonlarda, hani görüyoruz basında, medyada, hatta ev halkında ve hatta yanı başımızda bile huzurun, mutluluğun parada olduğunu Hatta geçen de temaşa ettiğim üzere bir televizyon kanalında anket yapılırken halkta para mı aşk mı sorusuna para diyenler bile çıkıyor veriyor bazen aramızdan. Acaba öyle miydi? Eğer para huzursa neden cebi parayla dolanlar hala başkalarının mallarına, paralarına, huzurlarına göz dikmekte söyler misiniz lütfen? Huzur yatta kattaysa, yat ve kat sahipleri neden huzur başka yerde arar oldular acaba? Acaba gerçekten huzur maddiyatta mıydı? Acaba kasası ve küsesi dolanın her anı rahmetle mi geçerdi? Hayır, hayır, hayır, hayır. Eğer gönülden gelen zenginlik cebe vuruyorsa Eba Bekir, Ömer ve Osman ve Ali'ler gibi işte o zaman huzurdu. Ama yok, gönüle bağlanan ise eğer maddi olan para ve mülk ve saltanat o zaman rahmet değil, en büyük gafet deprek ederdi. Zamanımızdaki bu sıkıntıyı zannetmeyelim ki sadece biz yaşıyorduk. Hani ayet-i ifadesiyle, sizden öncekilerin karşılaştıklarından karşılaşmadan, Sadece iman ettik deyip kurtulunabilecek miyiz acaba? Alemlerin sultanının zamanından Rahmet Nebisi'nin zamanından Öyle birisi vardı ki Zengin mi zengin? Hatta tarihçiler anlatırlar Bir gün giydiği elbiseyi ikinci gün giymezdi O kadar zengindi. Öyle ki o zamanda da öyle her köşe başında mağazalar yoktu. Seneden seneye kervan gelirdi. O anda ne pazarlık yaptıysanız aldınız. Almadıysanız bir dahaki seneye kadar beklersiniz. Böyle bir ortamda bu kadar zengindiler. Zengindi. Öyle ki rahmet peygamberi onun için Mekke'de ondan daha zarif, ondan daha narin ve ondan daha güzel kimse yoktu diyeceği ve sevgililer sevgilisinin huzuruna geldiğinde sevgilinin ağlayacağı kalbini Allah Celle Şanuhu'nun nurlandırdığı şu kimseye bakın anne ve babasının onu en iyi yiyecek ...ve içeceklerle besledikleri... ...zaman vardı. Allah ve Resulünün sevgisi... ...O'nu gördüğünüz hale getirmiştir... ...diyeceği hale gelecekti. Çok güzelmiş. Sadece bedenen... ...sadece maddi olarak... ...imkanlılığının olması bir yana... ...çok güzelmiş. Çok güzelmiş. O kadar güzel ki... ...yıllar sonra... Aşık olduğu aşk peygamberine aşkından o kadar çok benzeyecekmiş ki. Uhud'da kendisi şehit edildiğinde onu şehit edenler, sevgililer sevgilisini şehit ettiklerini zannedecekleri kadar aşk peygamberine benzeyecek duruma gelecekti. Seven sevdiğine öyle bir benziyor ki hakikaten hiç dikkatinizi çekti mi? Seven sevdiğine cismen de benzeyi veriyor. Hiç dikkatinizi çekti mi? Evet. Asr-ı Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensup. Zengin oldukları için öyle mükemmel, öyle bir rahat hayat sürüyordu ki Sokaktan o geçtiği zaman insanlar ona bakarlardı. Hasretle güzelliğine hayran olurlardı. Annesi tarafından en iyi şartlar altında refah ve bolluk içinde yetiştirilmişti. Güzel yüzlü ve zengin olduğundan Mekke halkı ona gıpta ile bakardı. Hani dedik ya, sevgili Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'de ondan daha zarif, daha narin, daha güzel kimse yoktu buyurmuştu. Ama bütün bunlara rağmen, kalbinde büyük bir boşluk vardı. Kalbinde derin bir boşluk vardı. Bir türlü maddiyatın dolduramadığı, Kasaların, keselerin, yatların, katların dolduramadığı büyük bir boşluk vardı. Bir türlü kapatılamayan bir boşluktu. Ve bir gün duyuverdi ki, Allah kendilerinin Muhammedül Emin dedikleri, kendilerinin en emin ve en güvenilir kimse dedikleri, Hazreti Muhammed'e peygamberlik vermiş, vermişti de gidiverecekti. Erkam bin Ebu'l Erkam, radiyallahu anh, sahabiler gizli gizli onun evinde toplanıyorlardı. Alemlerin sultanı, Allah'ın kendisinin aracılığıyla sunmuş olduğu rahmeti anlatıyordu. Aşkı anlatıyordu. Nuru anlatıyordu. Ve bu genç, bu genç, Mus'ab bin Umeyr'di. Mus'ab, radıyallahu anh, baktı ki, onun simasına bakınca bile Allah'ın onunla tecelli etmiş olduğu El-Nur Esma-i Celilesi o kadar kendisinin üzerinde bir rahmet esintisi olarak esiyordu ki, sadece görünüşü bile tebliğ idi alemlerin sultanının. Hiçbir şey yapmasa idi, hiçbir şey anlatmasa idi, yaşayışı tebliğ idi. O yüzden Ayşe validemiz diyordu ya, yaşayan Kur'an'dı, ayaklı Kur'an'dı. Ve neden sonra? Mus'ab bir mehir. Gitti, geldi. Geldi, gitti. Sağa döndü, sola döndü. Yoktu. Başka çare yoktu. Düşünüverdi. Ne yapmalıyım diye. Rahmet dibindeydi. Ya rahmetten, ya rahmetten istifade edemezse? Hayır, hayır. Hayır, silkelenmesi gerekiyordu. Silkelenecekti. Mus'ab Bin Umeyr Sevgililer sevgilisinin yanına geldi Zaten sevgililer sevgilisini önceden de tanıyordu Kendisinden hiçbir zaman yanlış bir hareket zuhur etmeyen alemlerin sultanına Kendisinin kendisine nazir olan ayetleri de okuduğu anda Mus'ab da artık tereddüt yoktu Mus'ab Bin Umeyr iman edecekti Musa bin Meğer iman etti. Öyle ki, Diyor ki kendisi, Yıllarca gönlümde bir boşluk, ruhumda bir boşluk vardı. Ne yaptıysam, ne ettiysem, Nasıl bir şeydi ya Rabbi, Bir türlü dolduramamıştım o boşluğu, Neydi bu boşluk? Sonra alemlerin sultanının önüne diz çöküp, La ilahe illallah Muhammedun de Dediğim anda Bütün cüziilerimde Vedud olanın Rahmetinin tecellisi Bütün cüziilerimi öyle bir kapladı ki Göz içerisinde Anam babam canım Sana feda olsun ya Resulallah Neredeydin Neredeydin ya Resulallah Yıllardan beri bu açlığı hissetmiş ruhum neredeydin ya Rasulallahım? Putlar sunuldu önce önümüze. İşte budur Rabbiniz arayın huzurunuzu bunda bulacaksınız dediler. Dağa çıkıyorlardı. Ağaçları yontuyorlardı. Sonra getirip karşımıza ilah diye sunuyorlardı. Helvaları önümüze ilah diye sunuyorlardı. Acıklıklarında da yiyorlardı. Nasıl ilahdı bu? Nasıl ilahdı? Ya Resulallah, iyi ki varsın. İyi ki geldin efendim. Allah'ım, iyi ki onu gönderdin. İyi ki, iyi ki onu görüp de onu iman etmek ile beni şereflendirdin, diyordunuz ağabey. Gözyaşları içerisinde, alemlerin sultanının, eline sarılıyordu, öpüyordu, yüzüne gözüne sürüyordu. Neden sonra? Allah yar olunca, her yer dar olsa ne hazar diyor ya bir güzel hocamız. Öyleydi. Musab bin Meyr yarını bulmuştu. Lakin, annesi, lakin ailesi. Hiç olamamıştı aşk tan rahmetten. Öğrendikleri zaman kendisinin İslam'a dahil olduğunu. Onu dininden döndürmek için evlerini bir mahzene hapsettiler. Günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında uzun müddet bırakarak, ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar. Fakat Mus'ab Pirmeyr, bu işkenceler karşısında, sabahat ve sabır göstererek, İslamiyet'ten dönmüyordu. Allah'ım diyordu, Allah'ım ben seni seviyorum ya Rabbi, Allah'ım ben sana aşığım ya Rabbi, ben nasıl bunlara uyayım, nasıl bunların düştükleri gaflete düşeyim ya Rabbi. Keşke, Keşke bunlar da uyansalardı da, keşke senin onlara sunmuş olduğun akıl nimetini, göz nimetini kullansalardı da, tefekkür edebilse ilerdi de anlasalardı. Ya Rabbi bunlara desem ki, desem ki şu sizin oturmuş olduğunuz eviniz kendi kendine bir çamurken, kendi kendine bu şekilde bir ev oldu desem beni yalanlarlardı deli olduğumuzu zannederlerdi. Ama kainatın, şu uçsuz bucaksız kainatın, hiçbir zaman bir şaşması, bir defosu bulunmayan şu kainatın, ustasız olduğunu iddia edebilecek kadar gafletteydiler. Allah'ım, seni seviyorum ya Rabbi. Sana aşığım ya Rabbi diyordunuz ağabey bir İslamiyeti kabul ettikten sonra, Mekke'de sıkıntı ve işkencelere maruz kalan musab bin Rümeyr, müşriklerin ağır işkenceleri ve zulümleri sebebiyle, diğer birkaç aşk eliyle beraber Habeşistan'a hicret edeceklerdi. Bir müddet orada kaldılar. Her türlü sıkıntıya katlandılar. Sonra alemlerin sultanının yanına geldiler. Onun gelişini Hazreti Ali öyle anlatıyor ki. Diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam ile oturuyordum. Bu sırada Mus'ab ah bin meyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbiseden başka hiçbir şey yoktu. Resulullah onun bu halini görünce. Gözleri yaşla doldu, öyle ki mübarek sakalları ırıp ıslak oluverdi. Çünkü o, Müslüman olmadan önce servet içindeydi. Sadece dini uğruna, sadece rahmeti yaşamak uğruna, Allah için, aşk için hepsini terk etmişti. Sevgili Peygamberimiz, onun hakkında, Kalbini allah Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babasının onu en iyi yiyecek ve içeceklerle beslediklerini gördüm. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirdi diyordu. Habeşistan'dan geldiğinde annesi geldiğini haber aldı verdi. Sen buraya geldin nasıl önce beni ziyaret etmezsin?'' dedi annesi ona ''Hayır'' dedi ''Hayır'' ''Hayır Benim her şeyim Resulullah'tır. Önce Resulullah'ı ziyaret ederim sonra seni'' dedi. Annesi dedi ki ''Sen yine dininden dönmemişsin. Seni sana eziyet edeceğim'' diyordu annesi ''İşkence yapacağız'' diyordu sen dönene kadar. Askerinin gözündeki rahmeti göremediler. Aşk erimus abbünmeyir. Annesine rahmet nazarıyla baktı. Anneciğim. Anneciğim. Yemin ediyorum ki eğer beni hapsedecek olursanız ölünceye kadar ölünceye kadar benden şu iki kelimeden başka bir şey duymayacaksınız. Soru verdi annesi. Neymiş o kelime? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Annesi dayanamayacaktı. Neticede anne yüreğiydi. Bırakacaklardı. Haydi git, haydi git şimdi oğlum, haydi git. Senin gözün aşk ile kapkar olmuş. Haydi git diyecekti. Musab bin Umeyr, anneciğim ben sana doğru yolu gösteriyorum ve sana acıyorum. Ne olur gel anne, ne olur gel. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kul ve rasul olduğuna şehadet et anne. ''Anne, madem kabul etmek istemiyorsun? Araştır ne olur anne! Allah'ın sana vermiş olduğu aklı kullan anne!'' Annesi düşünmekten de vazgeçiyordu. ''Ben senin girdiğin dini kabul etmeyeceğim. Aksi takdirde alay konusu olur, zayıf, akıllı, diye vasfedilirim diyordu. Fakat seni dinimle baş başa bırakıyorum. Ben kendi dinimde kalacağım diyordu. Rahmet onların gönüllerine de sızı veriyordu aslında. Karşısında öz çocuğunun bu dirayeti, bu aşk uğruna karşılaştığı hadiseler annesinin gönlüne damlaları sızdırıyordu. Ama ayıplanmak korkusu ...desinler korkusu. Aaa zamanımızda da var değil mi? Yemen ellerinde bir Veysel Karaniye gibi... ...küfre, gaflete, karanlıklara dur diyemiyor muyuz bazen? Müslüman kardeşlerimiz Irak'ta, İran'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Filistin'de, Keşmir'de... ...dünyanın her yerinde zulme uğrarlarken... Sağımıza solumuza bakıp adam mı arıyoruz? Allah bize yetmez mi? Allah bize yeter. O ne güzel dosttur. Ne güzel yardımcıdır. Veysel Karani'nin bütün zulümlere, zalimlere, adaletsizlere, adaletsizliklere, haksızlıklara, yanlışlıklara dur demesi gibi. Tek başımıza da kalsak Yemenilerinde. Adaleti kaldıran, can düşmanına bile can veren Veysel Karani'ler gibi duramıyor muyuz bazen ne yazık ki? Keşke bari duramıyoruz, bari durmaya çalışanlara engel olmasak keşke. Küfre alkış tutanlardan olmasak bazen bazılarımız keşke. Keşke gerçek manada mümin kardeş olduğumuzun hakikatini bir kavrayabilsek tam manasıyla... Kur'an'ın ifadesiyle bizim Allah'tan ve Resulünden ve birbirimizden başka kimimiz var ki? Allah Nuh Aleyhisselam'a demiyor muydu? Nuh Aleyhisselam Allah'ım benim oğlum zürriyetimdir, neslimdendir, soyumdandır deyip Allah'a yalvardığında Rabbimiz buyurmuyor muydu? Ey Nuh senin zürriyetinden gelen değil senin yolundan gelen sendendir. Peki biz aynı kıbleye yöneldiğimiz... Aynı mekanlarda secde ettiğimiz, aynı Allah'a ve aynı Peygamber'e iman ettiğimiz halde, basit dünyevi çıkarlar karşısında bazen birbirimizi yiyip bitirip durmamı geliyoruz ne yazık ki. Nerede kaldı düşeni kaldırmak erdemi Resulullah'ın yaptığı gibi. Nerede kaldı can düşmanına bile el uzatma şerefi. Allah Resulü'ne en çok üzmeden Ebu Cehil'di Amr bin Şam. Yetmiş kere kapısına gitti. Bu bilincin neresindeyiz? Kendi kapı komşumuzdan bile bir haber verdik. Ne hale geldik böyle. Ama öyle olmayanlarımız da var dedik ya programın başında. Kitaplar bastırıp insanlara rahmeti davet eden, misyonerlik yok İslam'da diyoruz ya sürekli, Maddi ve manevi baskılarla insanları çağırmak yok İslam'da. Zaten ayet buna engel oluyor, Kur'an buna engel oluyor. Biz sadece duyurmakla yükümlüyüz. Takdir, hadi olan Rabbimizindir. Bemus'a bin Umair. Dönecekti. Birinci Akabe biyatında Müslüman olan Medineliler, Kendilerine dini öğretecek bir öğretmen istiyorlardı. Peygamberimiz bu iş için Ebu Bekir radiyallahu anh'ı göndermedi. Ömer Osman Ali'yi de göndermedi. Yirmili yaşlarında ama aşk ile duyuru gerilmiş, akıl yaşta değil, başta da değil, gönüldedir atasözünün biricik muhatabı olan Mus'ab bin Ümeyr gönderiyordu. Gençti. Gerçekten çok gençti Ama aşk Aşk başka Bambaşka Neden sonra Sevgilimiz Resulullah Uzab bin Ubeyir'i gönderiyor ordu. Bunun üzerine Medine'ye gidip Onların reisleri olan esad bin Zürare'nin evine yerleşti Burada Kur'an-ı Kerim öğretmeye Ve İslamiyet'i Anlatmaya başladı Yaymaya değil Onun görevi anlatmaktı. Hani Türklerin nasıl Müslüman olduğunu tartışıyorlar. Türk tarihine bir bakarsak ansiklopedilerine Türklerin nasıl Müslüman olduğunu biliyor musunuz? Askeri bir çabayla değil, siyasi bir bürokrasiyle kesinlikle değil. Müslüman tüccarların Türklerle alışveriş yapması sonucunda Müslüman tüccarların o ticaret ahlakı ve yaşantıları ve rahmeti hissedişleri Türkleri etkiledi ve biz Türkler öyle Müslüman olduk öyle kılıç zoruyla bilmem ne zoruyla kimseye kandıramazlar lütfen araştıralım bilirsek kimse kimseyi kandıramıyor dedim ya müsyenerler kapımıza geldi kitabı mukaddes dediler kitabı mukaddesten cevap verdim Pavlus dediler elçi Pavlus'dan cevap verdim zaten benim kitabımı kabul etmiyorlar ki Ondan sonra sırtlarını dönüverdiler. İslam'a tetahit ettim. Dedim ki, siz kendi dininizi bilmiyorsunuz. Önce kendi dininizi öğrenin, sonra bizim dinimiz hakkında konuşun. Sordum, siz hiç İslam'ı araştırdınız mı? Bir tanesi Alman, bir tanesi Türk'tü misyonerlerin. Alman dedi ki, ben bilmiyorum Türk bilir. Türk'e sordum, ben birazcık baktım, işte şöyle, işte böyle. Hayır hayır dedim. İnandığınız Allah hakkı için ne olur, ne olur dedim ne olur hadi benim peygamberimi ve dinimi kabul etmiyorsunuz ya ama sizin inandığınız Allah hakkı için ne olur dedim Allah aşkına dedim ne olur İslamiyeti araştırın Kur'an'ı araştırın ve Kur'an'ı anlamak için Kur'an'ın tefsiri olan Resulullah aleyhisselamın hayatını ne olur Allah aşkına araştırın dedim birbirlerine baktılar birbirlerine baktılar ...teşekkür edip gidiverdiler. Neden sonra? Mus'ab bin Mehir... ...anlatmaya devam ediyordu. Onun bu hizmetiyle... ...Mus'ab gibi aşka arayanlar... ...rahmeti arayanlar... ...onun hizmetiyle Müslüman... ...olmaya başlıyorlardı. Medine'de... ...yer yerinden oynuyordu. Savaşın olduğu... Kardeşin kardeşi öldürdüğü, Annenin babanın malını öz evladının çaldığı, Gaspin, güzülmün, furşun her şeyin doruklarda olduğu o mekanlarda, İslamiyetin yayılmasıyla bir ahenk meydana geliyordu. Bir rahmet meydana geliyordu. Zamanımızın ihtiyacı da bu değil mi zaten. Medine'de bulunan kabile reislerinden Sa'd bin Nuaz ve Hüseyin bin Khodair, henus mosliman onmamisch lardde. Bunorun durumu çevrih etkiliyor, islamiyetin hızla yayilmasını engelliyordu. Ve bir gün Birbachede. bin Meyir bir bahçede etrafında bulunan Müslümanlara dini anlatıyor, sohbet ediyordu. Bu sırada Efs reislerinden olan Useit Bin Hudayr. Evinde mızrağı olduğu halde hiddetli, kızgın, öfkeli bir şekilde gelip Mus'ab bin Meyr'in yanına koştu. Amacı kötüydü. Bilmediği bir şey hakkında rahatsız olmuştu. O gelince Medenililer bakıverdiler o sayıda. Arkadan izliyorlardı. Şimdi ne olacaktı? Ve o sayıdı. Ve geliyordu. Siz bize niçin geldiniz diyorlardı. İnsanları aldatıyor musunuz siz? Hayatınızdan olmak istemiyorsanız buradan çekin gidin diyordu Hüseyin bin Hudayr. Mus'ab bin Meyir, rahmet peygamberinin dizi dibinde yetişen Mus'ab bin Meyir. Aynı onun davrandığı gibi davranıyordu. Ayağa kalktı Mus'ab bin Meyir. Onun omuzuna el attı bir arkadaşmışçasına. Onun bu taşkın haline cevap vermedi. Hele biraz otur dedi Mus'a bin Mehir. Birazcık otur. Sözümüzü bir dinle lütfen. Maksadımızı lütfen bir anla. Beğenirsen kabul edersin. Yoksa engel olursun. Her şey bu kadar basitti aslında dostlar. Her şey bu kadar basitti. Dinleyin Dinleyindi. Dinleyindi. Dinlemezseniz anlayamazsınızdı ki onu anlatmaktı İslam. Dinleyin de dilersen kabul edersin de dilemezsen kabul etmezsin di İslam buydu. Onun bu yumuşak ve nazik şekli karşısında Hüseyin şaşırıverdi. Böyle bir ahlak onların karşılaşmış olduğu bir hadise değildi. Hani bizim zamanımızda vadiler var ya Oradaki Kurtlar Vadisi'nin baş mimarlarındandı Hüseyin bin Hudayr. Sonra doğru söyledin dedi. Ve mızrağını yere saplayarak oturdu Musab bin Meyr'in yanına. Musab bin Meyr anlattı. Anlattı. İslam'ı anlattı. Kur'an'ı anlattı. Kur'an'ı anlattı. Kur an okudu. Anlattıkça Hüseyin gevşedi. Anlattıkça Hüseyin gevşedi. Ve gözyaşları içerisinde Bu ne kadar güzel. Ne kadar iyi bir sözdür. Bu dine girmek için ne yapmalı diye sordu. Mus'ab ah bin Meyir Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Üs'et bin Hudeyr söyleyi verdi. Sevincinden yerinde duramıyordu. Aşk öyle bir hadiseydi ki dostlar. İnsanın cüz'ilerini kapladım mı Abdullah bin Mesud gibi küfrün ortasında Kabe'nin önüne çıkıp da ayet kerimeyi okutturup La ilahe illallah Muhammedur i Resulullah dedirtecek kadar insanı cezbeye getiriyordu aşk ki Allah için olan aşk bambaşkaydı. Ebu Zelal Bufari değil miydi? İman edip de gönlündeki aşka hakim olamayan, bütün müşriklerin ortasında Kabe'ye atılıp, La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip, Müşrikler tarafından linç edilen, birkaç gün komoda yatan, komodan çıkınca yine çıkıp aynı şeyi aşk ile yine haykıran, yine linç edilen, yine kenara götürülen ve sonra komodan çıkınca yine haykıran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ''Yapma, git kabilene, kabilene rahmeti sun'' demesine kadar buna devam ettiren değil mi miydi aşk? Hüseyin duramadı yerinde. Ben gidip size birini göndereceğim dedi. Eğer o da imana gelirse bu beldede iman etmedik kimse kalmaz. Çünkü herkes dünden razı rahmeti görünce ama korkuyorlar. Evs kabilesinin reisi Sa'd bin Muaz'ın ve kabilesinin yanına varınca Müslüman olduğunu söyledi. Bunu gören Sa'd bin Muaz şaşırarak kızdı, öfkelendi ve Musab bin Meyr'in yanına koştu. Yanına varınca sert ve kızgın bir tavırla konuşmaya başladı. Musab bin Meyr ona da gayet yumuşak konuştu ve oturup birazcık dinlemesini istedi. Birazcık dinle beğenmezsen uyumazsın diyordu. Hakikati söylüyordu rahmeti söylüyordu beğenmezsen uyumazsın bu kadar basit değil miydi? Saad bin Muaz dinliyordu. Saad bin Muaz şaşırıyordu bu ahlak ve yumuşaklık karşısında. Konuşmaları dinlemeye başlıyordu. Fusab bin Mehir sevgilisinden öğrendi şekilde anlatmaya başladı. Yine Kur'an okudu. Kur'an-ı Kerim okurken Saad bin Muaz'ın yüzü birden değişiverdi. Gözyaşlarına boğuldu. ''Allah'ım bu ne güzel söz böyle, Allah'ım bu ne güzel söz böyle.'' Hemen sarılıverdi Mus'aba, ''Neredeydin sen, nerelerdeydiniz, nerelerdeydiniz, nerelerdeydiniz siz, neden daha önce gelmediniz, daha önce gelseydiniz keşke de ailemi de kurtarsaydım?'' Aşk görünce uzak durulamazdı. İnsanların bu kadar rahmetten uzak olmasının nedeni biz miyiz acaba? Tebliğden mi ayrı kaldık? Reci vakasında ve bir imaunede olan aşk erleri gibi fedakarlık yapamadık mı? İnsanlara rahmet anlatamadık mı? Kapı kapı dolaşıp, sırf maddi ve nefsi çıkarları için kapı kapı dolaşıp, insanların kapılarını tıklayan insanlar bunu yaparlarken, Bu fani ve geçici çıkarlar adına bunları yapanlardan ibret alıp ebedi ve sonsuz kurtuluş için, Allah rızası için bir dostumuzun, bir komşumuzun kapısını çalamıyor muyuz? Çalamadık mı? Çalanlara selam olsun. Çalanlara selam olsun. Kendinde duyduğu üstünün hali ve rahatlığı derhal kavminin yanına gidip anlatmaya başladı Saat bin Muaz. Ey kavmim beni nasıl biliyorsunuz dedi. Onlarda sen bizim büyüğümüz ve üstünümüzsün cevabını verince öyleyse ben biraz önce öyle bir yerden geliyorum ki hayatım boyunca hep aradığım şeyin karşılığını orada buldum. Biliyorsunuz zengin deseniz zenginim makam deseniz hepinizin üstünüyüm. ''Ama ruhumdaki bir boşluk vardı. Hayatıma yansıyan bir ders keder ve bunalım ortamı vardı. İşte şu illerde gördüğünüz adam bana öyle bir şey anlattı ki bir anda bütün cüz'ilerim öyle bir doldu ki.'' diyordu gözyaşları içerisinde. Kavmi ona bakıyordu. ''Ne yapmamızı istersin? Ne yapalım? Gidiniz, gidiniz. Allah'a ve Resulüne iman etmelisiniz.'' İman etmedikçe sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun dedi. Bunun üzerine kavmi hep birden İslamiyet'i kabul etti. O gün kabilesinden iman etmedik kimse kalmıyordu. Çünkü onlar zaten edeceklerdi. Ama kabile reisinden korkuyorlardı. Ensar-ı kiram radiyallahu anhum. Resulullah'tan izin alarak saat bin hesemenin evinde ilk defa cuma namazını eda ettiler ya... Medine'ye i Münevvrede ilk kılınan cuma namazı bu olmuştu. Bu cumadan sonra Mus'ab bin Umeyr, Evs ve Hazreç kabilelerin, kabilelerinden hacılarla ikinci Akhebe biyatına gitmek üzere yola çıktı. Bu kafilede Esad bin Zürare'de vardı. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, Mekke'ye varın varmaz, kendi evine uğramadan önce hemen peygamberimizin huzuruna çıktı. Peygamber Efendimiz'e Medine'lilerin grup grup İslamet'e girdiklerini anlatınca, Resulullah çok sevindi. Allah'ım sana şükür olsun dedi, şükür suyasını attı. Senin yolunda cehennemden birkaç kişi daha kurtuldu. Elhamdülillah diye seviniyordu. Musab bin Meir zilhicce geri kalan kısmını, Muharrem ve Sefer aylarını sevgilimizin yanında geçiriyordu. Sonra Resulullah'ın hicretinden 12 gece evvel, Rabül evvel ayının başında ikinci defa Medine'ye hicret etti. Mekke-Medine arası 450 kilometre idi. Her şeylerini Mekke'de bıraktılar. Çünkü her şeyleri Medine'deydi. Bedenen bütün mal ve mülkleri Mekke'deydi bıraktılar ama her şeyleri Resulullah Medine'ye gelecekti. Ne diyordu bir büyük? Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden neyi bulurdu? O Allah'ı bulmuş diye onlar her şeyi bedenen bırakıyorlardı İbrahim'in etemler gibi. Eshab-ı Kiram ile Medine'li ile Eshab mal ve mülklerini paylaşıyorlardı. Eba-i Belensari var ya İstanbul'umuzda. Mus'ab bin Ümeyr'in kardeşi olmuştu. Resulullah tarafından kardeşi kılınmıştı. Mus'ab bin Ümeyr Bedir Savaşı'nda sancaktardı. Büyük gayret ve kahramanlıklar gösterdi. Süveyd bin Harmele ile birlikte Abdiddaroğullarından Bedir Savaşı'na katılan iki kişiden birisi oydu. Mus'ab radiyallahu An Uhud savaşına da katılıyordu. Yine sancak onun elindeydi. Bu savaşta peygamberimizin yanından ayrılmamıştı. İki zırh giymişti. Böyle durunca Resulullah Efendimiz'e çok benziyordu. Müşriklerden Abdullah İbni Kami'a adında bir nasipsiz peygamberimize saldırmaya çalışıyordu. Uhud'da altıyla sürüyordu. Musab bin Meyr hemen onun karşısına çıktı. Bunun üç bir kılıç darbesiyle Musab bin Meyr'in sağ kolunu kesiverdi. Musab bin Meyr derhal sancak sol elini aldı. Musab o esnada "Muhammed ancak Allah'ın resulüdür. Ondan evvel daha haniçe peygamberler gelip geçmiştir." mi Ali'deki Ali İmran suresinin 14. ayet 144. ayet-i kerimesini okuyordu. Sonra Abdullah bin Kami'ye yine saldırıyordu Resulullah'a, kaldırdı kılıcını, tam indirecekti ki kılıcını, Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu anh diğer kolunu uzattı. O da kesildi. Sancağı kesik kollarıyla tutup göğsüne bastırdı ve yine aynı iki ayet-i kerimeyi okuyordu. Bu haliyle kendini peygamberimize siper yapan Mus'ab bin Ümeyr üzerine hücum eden Abdullah bin Kami'ye vücuduna bir mızrak sapladı. Ve Mus'ab bin Meir zırh giydiği zaman peygamberimize benzediği için müşrikler onu şehit edince peygamberimizi şehit ediklerini zannettiler. Ve peygamberimiz buyurdu ki ondan önce Musa şehit edilirken son nefesini verirken Kabe'nin Rabbine and olsun ki kazandım gitti diyordu. Ah kazanıp gidenler, bizi örneklik teşkil edenler. Resulullah onun yeri düştüğünü görmüştü. Ama savaşıyordu, çarpışıyordu Resulullah. Onun suretini bir meleği Allah gönderiverdi Mus'ab radiyallahu anh'ın suretinde. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bir anda Mus'abı görünce şaşırıverdi. Mus'ab ileri dedi. Bunun üzerine bayrağı elinde tutan melek geri döndü. Resulullah efendimize, ya Resulallah. ''Ben Mus'ab değilim, ben Mus'ab değilim.'' Mus'ab biraz önce şehit oldu, diyordu. Resulullah sancağı elinde tutanın melek olduğunu anladı. Bundan sonra Peygamberimiz sancığı Hazreti Ali'ye verdi. Asab-ı kiramdan Usaid bin Hudayr, Usaid bin Umeyr anlatıyor. Resulullah Mus'ab bin Umeyr'i şehit olmuş görünce başı ucuna dikilerek Ahzab suresinin müminlerden öyle kimseler vardı ki, öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adanı yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler mi ayet-i kerimeyi okudu ve sonra şöyle buyurdu. Allah'ın Resulü de şahittir ki siz kıyamet günü Allah'ın huzurunda şehit olarak haşlanacaksınız. Daha sonra yanındakileri dönüp bunları ziyaret ediniz, kendilerine selam veriniz. Allahu u Teala'nı yemin ederim ki kim bunlara bu dünyada selam verirlerse kıyamet günü bu aziz şehitler kendilerine mukabil selam vereceklerdir buyurdu. Daha sonra... Habbab bin Eret Allahu anh anlatıyor. Kendisini kefenleyecektik. Kefen bulamadık. Kendisini saracak bir hırkadan başka bir şey bulamamıştık. İlk zamanda her bir gündünü ikinci gün giymeyen bu zengin kişi öyle bir hale geldi ki şehit edildiğinde kendisini defnedecek bir kefen bulamamıştık. Resulullah'a sorduk. Baş tarafına koyun ayaklarına da otlarla kapatın diyordu. Ayaklarıyla kapatın diyordu. Resulullah diyordu ya, Mus'ağab, eski bir hırkanın içinde saçları dalmış, vücudu ise kılıç ve mızrak darbeleriyle paçalanmış bir durumda yatarken Resulullah ağlayarak, Mus'ağab, seni Mekke'de görmüştüm. Senden daha güzelliği yoktu. Daha güzel giyinen de yoktu. Senden daha yakışıklısı da yoktu. Şimdi ise kefen olarak sarılmış hırkadan başka dışarıda sana bir şey bulamadık. Ve dostlar, keşke vaktimizi yeseydi de uzun uza diye sizlerle daha çok paylaşsaydık. Rabbim bu aşk erlerinin dirilten rahmet medeniyeti İslam anlayıp hakkıyla bu asır saadetin rahmet kaynaklarının hayatlarından kendilerine rahmeti çekebilen bunların ibretliğini hayatına sunabilenlerden kılsın bizleri Rabbim onların şefaatine mahrum eylemesin Allah'ım Uhud şehitlerine selam olsun Allah'ım Uhud şehitlerine selam olsun bizlerden selam eyle ya Rabbi Hz. Hamza'ya selam olsun ya Rabbi Muz'a bin umire selam olsun ya Rabbi, selam olsun, selam olsun. Rabbime emanet olun, sevgili dinleyiciler. Allah hepimize merhamet buyursun ve bu güzel aşkallerinin yolundan ayırmasın efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm. Gafletten Kurtuluş. Hazerlijan ve sunan ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy. Gafletten Kurtuluş.